Açık herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da 1 Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Profesör Ali Uzun'la birlikte yapacağız. Ben Ali ile geçtiğimiz haftalarda Marmaris Akyaka'da bilimcilerin, kara denizci bilimcilerinin çevre konusu üzerine bir çalışmalarında tanıştım. Benim için çok ilginç bir deneyim oldu. Bu kadar çok bilimci bir arada görünce ya bu ülkede başka şeyler de oluyormuş meğerse diye düşündüm. Ee, programdan önce de e, Ali Uzunla bir pazarlık yaptım. Ya bak Beysun Bey olmasın Ali Bey olmasın Beysun ve Ali olarak bir sürpriz sohbeti diye anlaştık. Ali merhaba. Merhaba Beysun merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Ee, ya Ali ben bu programı yaparken genellikle insanların Ulaştıkları meslek hikayelerini başlamayı seviyorum. Ee, Ali Uzun nerede büyüdü? Ee, bu mesleğe ulaşırken ne tür bir hikayesi var? Neredesin Ali? Arada sesi duymakta zorlanıyorum ama sanırım soruyu anladım. Şöyle yapalım. Hah, ben ben, şu an sesiniz geldi. Gel, geldi. Beysun sesin geldi. Tamam nihayet peki. <gülüyor> Şöyle hikaye e, lavisel sıradan bir hikaye. Ben e, köyde büyüdüm. E, Trabzon'un e, Araklı ilçesinin e, eski adıyla Os yeni adıyla Turnalı köyünde doğdum. 4-5 yaşlarında e, dedemin mesleği icabı e, Sakarya'ya. Taşındık. Pardon hemen araya girmek istiyorum. İsim niye değişti köy ismi? Ya şimdi şöyle e, ismin değişmesinin sebepleri Türkiye'de bazı yerlerde e, bu Güneydoğu'da da oldu Karadeniz'de de oldu. E, Rumca veya başka dilde olan yerlerin isimleri e, Türkçeleştirildi. O, ondan olduğunu e, biliyorum e, daha kuvvetli ihtimal e, düşünüyorum tahmin ediyorum öyle oldu. Eski adı Oz, yeni adı Turnalı. Sonra dedemin mesleği icabı e, Sakarya'nın Sinanolu beldesine yerleştik. Tabii biz Trabzonlular birimiz bir yere gidip orayı e, sevince arkamızdan epey kişiyi götürürüz. E, köyümüz e, bir anda tabii Trabzonlularla doldu ama zaten Sakarya genel itibarıyla Türkiye'nin her tarafından hatta mübadele dönemlerinde e, gönül coğrafyamızın her tarafından göç alan bir yıl. E, Sakarya bu anlamda enteresan da bir yıl. E, bütün e, siyasal e, ekonomik e, sosyolojik ortalamalarını Türkiye ortalamalarıyla paralel götüren bir yıl. Dolayısıyla Sakarya'da e, karşılaştığınızda e, hangi millettensin diye sorarlar hemen. İşte Boşnağım, Arnavut'um, e, Lazım, Çerkez'im, Türdüm, gibi. Böyle bir durum da söz konusu. Dolayısıyla 4-5 yaşından sonra burada yaşamaya başladık Ama tabii Trabzon'la bağımız hiçbir zaman kesilmedi. Ve üniversiteyi de ben orada okudum. Dolayısıyla kuşlar benim çocukluğumdan beri hep ilgimi çeken bir canlı grubuydu. Hatta Kuş. e... Kuşlara geleceğiz ama pardon. Ben Köyü merak ettim. O köyde şu anda yaşam var mı? Varsa nasıl bir yaşam? Tabi tabii, tabii ee, şöyle, köyler arasında da fark var. Biz burası belde daha ziyade de bu büyük şehir yasasıyla sonradan tabi mahalleye dönüştü Sakarya'ya bağlanınca ama bir esas köy e, Trabzon'daki köyümüz 32500 e, metre rakımda. Bir de Karadeniz'de e, aileler bir mahalleyi oluşturur. Ondan 5-6 kilometre sonra başka bir aileler. da tam bir köydü yani. Elektrik de yoktu, hatırlıyorum. Ben ortaokuldayken köyüme elektrik gelmişti. Ama buradaki tabii oraya göre daha e, hem sayı olarak hem yerleşim olarak kalabalık bir yerde bulunurken. Ama yine köydü tabii. Hı hı. Dolayısıyla e, ormanı olan... E, meraları olan, hayvancılık yapılan, tarım yapılan e, şehir merkezine de yaklaşık yarım saat uzaklıkta Sakarya Şehir Merkezi'ne, e, e, pek çok Trabzon'daki köye göre e, imkanları geniş olan bir yerde orada büyüdük. E, i̇lkokul birleştirmiş sınıflarda orman kulübesinden döndürülmüş e, bir ilkokulda e, okudum birleştirmiş sınıflarda. Bir sınıf ayrı bir, Sonra ortaokulda köyümde okudum. Ortaokulda açıldı ben ilkokulu bitirmeden. Sonra liseyi şehir merkezine geldik. Üniversiteyi, futbolun da olmasa bile memleketin de olmasa bile 18 tercihimin 12'si Trabzon olacak şekilde Karadeniz Teknik Biyoloji'de e, okudum e, lisans eğitimimi. Sonra öğretmen olarak Burdur'a sahibi çıktı. Ama hep kafamda şey vardı yani e, akademik çalışmak vardı hep böyle e, olduğum yer değil, daha ilerisine gitmedi gibi böyle e, ya, tamam demeyenlerdenim devam etmek isteyenler o yüzden 180 sayı doktoraya başladım Seyvan Devlet Üniversitesi'nde sonra e, Sakarya'ya taşındık depremden sonra eşim de akademisyen benim e, hem Sakarya'ya e, o, o dönem tabi depreminde herkes e, normal olarak o yıkılmış şehrin ee, enkabla yaşamamak için ayrılırken biz de memleketimize, e, ikinci memleketimize geri dönemiştirdik. Buraya geldik. Burada e, Sakarya Üniversitesi'nde e, kadromuzla beraber e, çalıştık ve bugünlere kadar geldik. Yaklaşık 2099-2000'den beri Sakarya'da çalışıyorum. 2005 yılından beri de Sakarya Üniversitesi biyoloji bölümündeyim. Peki, hani... Bu ama şöyle bir anekdot var, birazdan gireceğiz dediniz ama tabii kuşağlamak çocukken en çok sevdiğim şeylerden bir tanesiydi. Bizim için kışın en önemli eğlence araçlarından yani eğlence derken, hani böyle doğayla mücadele, doğayla paylaşmak anlamında eğlenceden bahsediyorum. Keyif anlamında eğlence değil. Ee, bugün tabi ismini bildiğim Kızıl e, bir Erythracus rubesula vardı. Bugün ayaz vardı. Saat 3 gibiydi. Ee, bahçede soğuktan üşümüş ve aç kalmış olduğu için hareket edemiyor, uçamıyor idi. Onu yakaladım. Ee, eve götürdüm. Evde buzinenin kapağını açtım. Ateş çok yok, köz vardı. Kuşu e, ısıtıp e, üşümesini engelleyeyim derken tabi kuş canlandı ve bir anda elimden kaçtı ve sobanın içine girdi. Orada ne? Tabii, e, evet, evet sobanın içine girdi ve orada e, köz vardı sadece ama yine de tabi kuş bundan etkilendi. Orada çok üzülmüştüm. E, Önlüdüm. Yani onu söylemek istemiyorum ama tabii kuş böyle bir durum söz konusu oldu. Tabii orada çok üzülmüştüm. Kuşlara olan hani böyle o dönem bir hayatımda bir önemli noktalardan bir tanesi olarak şimdi geçmişe döndüğümde. Ve oradan buraya geldi süreç. O da böyle hep zaman zaman aklıma gelir. Onlar mı bana borcunu ödüyor? Ben mi onlara borcunu ödüyorum? Bu sahada çalışarak böyle bir Durum söz konusu. Peki, peki şeyi merak ediyorum yani e, ku, çocukluğunda kuşlarla ilgili avcılık mı yapardın? Merak mıydı yani? İkisi de açık sorayım. Avladığınız kuşu, kuşu yiyor muydunuz? Şu, avladıklarımızı yiyorduk ama avlama iptey yakaladıklarımızı da çok e, böyle besliyorduk, bakıyorduk salıyorduk. Ee, çeşitli serpme vardı. Bu elekten kuş yakalama vardı. Özellikle kar yağdığında tabii e, kuşlar bizim yaşadığımız e, evlerimizin etrafında daha sık görünür olurlardı. Çünkü oralarda biz karları kürediğimiz için e, etrafa işte yiyecek atıkları e, buldukları için e, kuşlar daha çok gelirlerdi evlerin yanlarına ve biz e, onları ee, un eleğini, un eleğini bir e, çubuğun ucuna e, dengeleyerek, o çubuğa da ip bağlayarak, o ipi uzatarak, bahçe, evin içine girerek camdan beklerdik, yemlerdik orayı. Kuşlar gelir <gülüyor> e, konardı ve çekerdik, yakalardık ama onları <gülüyor> avlamak için, değil, sevmek ve bakmak için e, yapardık e, ve e, öyle kuşlarla özellikle kuş aylarında Dolu dolu bir çocukluğum var. Ama daha çok bu sevgi ve ilgi üzerine kuruluydu. Valla ama ben kendi adıma, kendi çocukluğumdan e, yola çıkarak söyleyebilirim ki e, bir belli bir yaş aralığındaki çocuklar tırnak içinde hain oluyorlar. Yani e, o e, bu kadar e, mutlu, sos pe, pembe bir e, karakter değil. Gerçekten ben de mesela çocukluğumda yaşadığım ve e, yani çok pişman olduğum bir sürü anım var. Yani bir serçeği on bir kişi yediğimizi hatırlıyorum. Ee, ama hakikaten insan sanıyorum yaşlandıkça ve olgunlaştıkça düzelebiliyor gibi diye söyleyeyim. Ba öyle öyle. Bazı şeyleri e, düzeltiyoruz, bazı şeyleri bozuyoruz. Ama e, çocukluğun masumiyeti, çocukluğun bilmezliği, çocukluğun öğrenme e, merakı e, saflı, e, her türlü hatanın e, üzerini örtmeli, örtebiliyor. E, o yüzden çocukların Öyle günahı olur. olmaz, çocukların kabahati olmaz e, diye bakıyorum. Ben iki tane çocuğum var. E, <gülüyor> onlara da böyle yaklaşıyorum. Dolayısıyla oradaki her şey masum. Öğrendikten sonra yapılanlar e, kabahat olsun. <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyelim. Peki. E, e, biraz e, çok konuşuluyor gerçi iklim değişikliği ve küresel iklim ee, değişikliği. Ee, sen de ekoloji e, üzerine uzmansın Sakarya Üniversitesi'nde. Dün konuşurken kuş sistematiği diye bir şeyden söz ettin. Yani ben senin kuşlarla araştırma yaptığını öğrenmiştim. Ama kuş sistematiği diye bir cümle kurdun ya da bir şey kavram. Ee, nedir kuş sistematiği? Şimdi şöyle e, mevsim, e, şöyle yani bunlar çok e, hani soru soruyu anlatmak anlatmayı doğuracak ifade var ama yani kuş sistematiği şu şimdi bizim genel olarak hani bilim dediğimiz şey doğada var olan doğada işleyen bir düzen var denge var biz bunları anlamaya tanımlamaya kurallara bağlamaya onlardan bu şekilde yararlanmaya faydalanmaya e, korunmaya çalışıyoruz yani bilimin özü bu. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz e, teoriler, kanunlar, öngörüler, hipotezler, deneyler bu sistemi çözmek ve e, doğayla uyumlu hale getirmek. Ya yani şöyle basit bir örnek verirsek, e, insanlar uçar ifade. E, kimse inanmaz buna çünkü doğaya baktığınızda yani çevrenizde sizinle ilgili her türlü fiziksel, kimyasal, biyolojik e, parametre baktığınızda böyle bir şeye tanık olmadınız, olmayacaksınız. E, dolayısıyla buna kimse inanmaz. Yani doğadaki öyle bir gerçeklik yok. Şimdi buradan hareketle e, biz yani kuş sistemati denilen şey de şudur. E, ki sistematik e, her türlü günlük konuşma dahil bütün bilim dalları e, söyledimlar kullanan bir şey popülasyon gibi e, şöyle yapıyoruz yani e, önce tanımamız lazım e, insanın e, beyni de böyle çalışır parçalara ayırır e, onları e, anlamlandırır sonra bir bütün ortaya çıkarır ve ondan sonra orada oluşturduğu ki bu da kimileri bilinçaltı e, diyor oradaki oluşturduğu mantık silsilesi benzer veya benzer olmayan bütün olaylarla karşılaştığında farkında olarak veya olmayarak o düşünce sistemi, o mantık sistemi insanı yönlendirir. Dolayısıyla bizde yani kuş sistematik dediğimiz şey şu: etrafa çıktığımızda, doğayla buluştuğumuzda veya şehirlerde biraz daha böyle hani akademiden uzak, daha güncel terimler cümleler kurmaya çalışıyorum ki anlatabileyim diye. Hı hı. İşte bu farklılıklar neler, birbirine benzeyenler neler, bunların isimlendirilmesi, taksonomisinin yapılması, yani kategori kategorizasyonunun yapılması, akrabalık ilişkileri kim kimle daha yakın akraba, hangi tür diğerinden niye farklı gibi, bu bütün kuşları ve biyolojideki bütün canlıları sınıflandırıyoruz, tanımlamak için, anlamlandırmak için, hani sınıfa veya bir topluluğa girdiğimizde biz farkında olmasak bile beynimiz önce kim kadın kim erkek, sonra kim uzun boylu kim kısa boylu, ondan sonra kim açık tenli kim koyu tenli, ondan sonra kim sarışın kim esmer gibi böyle farkında olmadan tanımlama sürecine giriyoruz. Daha sonra da Hangisi hangisini sever, hangi kıyafeti giyer, hangi müzik dinler, hangi e, kültürel yapıya meyulsun detaya inmeye başlıyoruz. E, tanıdıkça onlarla iletişimimiz, ilişkimiz kolaylaşıyor e, veya e, zorlaşıyor veya mesafe koyuyoruz veya daha çok seviyoruz. E, dolayısıyla sistematik dediğimiz şey de kuşlarda ki bütün biyoloji e, içerisinde yer alan canlılar için e, de söz konusu bu. Kuşların sınıflandırılması, kategorize edilmesi, akrabalık ilişkilerine göre onların gruplara ayrılması, isimlendirilmesi, nasıl bizim Ali Uzun gibi işte herkesin bir adı soyadı olduğu gibi türlere de böyle at soyat veriliyor. Bu iş kuş ile alakalı. Genel olarak dilimin döndüğü kadar izah etmeye çalıştık. Bu sistematik denilen Peki. şey bu. Ee, şu an şimdi bütün bu seni dinlerken aklıma e, bir bilimcinin e, popüler hale gelmesi nasıl olur acaba diye hani bir araştırmanın bir e, bilimsel araştırma sürecinin popüler hale gelmesinden üzerine ekleye ekleye mesela belki de en e, magazin e, tarafı ağırlıklı e, bilimci belki Darwin diyebilir miyiz? Ee, diyebiliriz. Ee, popülerliği iki şekilde e, e, burada hani bana göre yorumlamak düşünmek lazım. Bir, magazinel popülerlik, bir de evet. e, bilimsel popülerlik. Tabii kendi camiamız içerisinde e, bir çalışma yaparken çalışmalarından çok faydalandığımız e, yayınlarına çok atıf alanlar bilimsel anlamda popüler oluyorlar ama bunun şeyde magazinel popülerlikte bir şeyi yok, karşılığı yok. Bu bizim kendi içimizde. Tabii bir de e, sorun çözen, tartışma yaratan sosyolojik, kültürel, ideolojik, ekonomik e, boyutları olan bu boyutlarda tartışılan e, Darwin'in e, ortaya koyduğu e, evrimsel e, bakış açısı gibi e, tartışılan, hala tartışılacak olan Popülerlik de söz konusu ama hı hı. onun popülerliği kalıcı bir popülerlik çünkü canlı nasıl var oldu ve çeşitlendi sorusuna verdiği bir cevap var. Dolayısıyla böyle herkesi ilgilendiren, herkesi ilgilendirmesi bile dünyadaki tüm akımları, fikirleri, ideolojileri ilgilendiren bir soruya cevap vermesi açısından en popülerlerinden biri diyebiliriz. Evet. Evet bu hatta yani edebiyata sinemaya, sanata kadar ulaşan bir popülerlik hepsine, aslında. Hepsine, hepsine. Evet hepsine, hepsine. Yaşamın Peki. tüm farklı unsurlarını. Peki Ali şunu çok merak ediyorum. Kuş gözlemcisi deyip geçiyoruz. Yani işte sen ekologsun. Hatta kulağıma senle ilgili kuşçu Ali. Dendiğini duydum. Şöyle çok, bunun en güzel tabii. tabirini kızım söylemişti. Ee, babanın mesleği ne diye sorduklarında arkadaşlarım babam kuş doktoru diyordu. En çok hoşuma <gülüyor> giden tabir buydu. Peki e, kuşlar nasıl gözlemleniyor? Yani mesela çip takıyor musunuz? Hangi kuşlar? Ee, hangi türler ne bileyim mesela şunu hep duyuyoruz gene e, medyadan şuradan işte e, türü tükenmiş bir canlı o, o, kuş da olabilir başka bir hayvan da olabilir yeniden geri geldiğini e, haberlerini alabiliyoruz. Ne tür bir teknoloji kullanılıyor artık yani atıyorum bir kuş göçmen kuş diyelim buna çünkü herhalde e, yerel kuşlar da vardır göçebe kuşlar da vardır. Nasıl izliyorsunuz? Nasıl bir teknoloji kullanıyorsunuz? Şöyle e, yani çalışma e, bu alan ornitoloji alanı yani kuş bilimi alanı e, tabi e, kuşların fizyolojisi var yani vücudundaki e, yaşamsal olaylar nasıl gerçekleşiyor? Bu ayrı bir e, kuşlarla ilgili çalışmaları e, kuş sistematiği var bu ayrı bir çalışma alanı. Ee, tür ekolojisi, kuş ekolojisi, ornitofauna var. Ya yani bir bölgedeki kuşların e, tespiti ve birey sayılanı. Yani çok kapsamlı, çok geniş. Ama hangi konuyla çalışıyoruz, çalışılıyor ise veya göç davranışı, veya beslenme davranışı, veya üreme davranışı. Yani şöyle düşünün, e, insanın e, e, yaşamı. Yaşam süreçleriyle ilgili sağlık açısından, tıbbi destek açısından e, pek çok farklı e, bilim dalları var. Radyolojisi var, onkolojisi var, e, gastroenterolojisi var. Yani bir sürü e, alt dalı var insanla ilgili. Kuşlarda da böyle. Dolayısıyla her e, kuş çalışmalarında çalışılacak e, konuyla ilgili yöntem değişiyor. Ee, ama e, insanlarımızın dinleyenlerin e, en çok ilgisini çekeceğini düşündüğüm şey tabii kuş gözlemciliği. E, kuş gözlemciliği e, popüler de bir e, saha. Evet. Şimdi konuyu dağıtabilirim ama yani bunu söylesem iyi olur. Şöyle mesela modern dünyanın modern yaşamın e, insanlar üzerinde oluşturduğu en büyük bela bu stres, özellikle büyük şehirlerde. Tabii insanlar e, hayat hızlandıkça daha çok yoruluyorlar. Trafikte daha çok vakit kaybediyorlar. E, i̇ş yoğunlukları kazanmak için mücadele etme güçleri artıyor. E, tabii bir de evlilik, çocuk, çocuk şudur e, böyle e, durumlar. E, insan e, farkında olmadan veya farkında olarak bir e, etki e, sosyolojik, fizyolojik, psikolojik bir etki e, bombardımına Bombardımanına e, uğruyor. Modern dünyanın dayattığı bir şey bu ve özellikle büyük şehirlerde. Tabi ondan sonra insanlar daha sinirli, daha e, agresif, daha kırılgan, daha umutsuz, daha e, bıkkın böyle bir e, hisse, duyguya, arkasından da patolojik sorunlara maruz kalıyor. Ve ilk başvurulan yerler tabi bilinçli olduğu için pis, psikologlar, psikiyatrlar. Tabi orada e, uzman dinlediğimde e, ilk tavsiyesi kendinize bir hobi ediminin e, önerisi. E, doğayla baş başa kalın. E, şehrin gürültüsü değil de insanın ruhunu okşayan doğanın gürültüsünü içerisinde bulunduğunun. Ee, ve bu yaklaşım, bu öneriler e, son 15-20 yılda kuşlara, kuş gözlemciliğine, fotoğrafçılığa büyük oranda arttırdı. Ben ayda birkaç tane mail alıyorum. E, şu türüler de fotoğraflayabilirim şeklinde. E, dolayısıyla e, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı iyi bir e, fotoğraf makinesi ve e, objektif. Aynı zamanda dürbün, bir de e, not defteri veya not alınabilecek bir tablet. E, aracılığıyla kolayca yapılabilecek oldukça zevkli e, bir durum. E, bu bizim e, kullandığımız yöntemlerden e, bir tanesi yani bu aletler ve, e, yöntem. Ya bir bölgenin e, kuşlar, hangi kuş türleri var, bu türler e, alana ne, ne zaman geliyorlar hangileri yaz aylarında burada hangileri kış aylarında, hangisi sürekli burada, hangisi e, kısa sürelerde gelip gidiyor e, durumunu tespit etmek, e, test, test etmek amacıyla kullandığımız çalışma. E, çalışmadaki aletler ama tabi kuş göçlerinin izlenmesi için uydudan çift takılanlar var, halka takılanlar var. E, kuşların e, kuş yakalama ağları kurularak belli yerlerde yakalanıp halkalanmaları var. E, bunun yanında drone ile ulaşılamayan yerlerde üstten yakın çekimde yuva yumurta sayımları var. Ee, bunun yanında e, çeşitli ses düzenekleriyle e, akustik çalışan e, üreme dönemi, üreme dönemi dışı veya belli periyotlarda gün ışığı, sıcaklık e, gibi e, insan baskısına bağlı olarak e, seslenme davranışları nedir şeklinde e, ses kayıt cihazlarından, hasta ses kayıt cihazlarından e, oluşan düzeneklerin de kullanıldığı çalışmalar var. Dolayısıyla hani bu da oldukça geniş bir konu, geniş bir saha. Çalışacağınız konuya göre, e, araştırmak istediğiniz konuya göre kullandığınız e, alet, teçhizatlar çeşitleniyor, değişiyor. Ama en basit düzeyde insanlarımızın da son dönemde çok tercih ettiği kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı var. Belki ben lisans düzeyinde böyle bir dersi de veriyorum Sakarya Üniversitesi'nde. Çoktan ilgi gören, rağbet gören bir ders. Birkaç yıldır gerçi açamıyorum yolundan ötürü ama e, bu aynı zamanda bir ekonomi de e, kazandırıyor. E, bildiğim e, pek çok e, firma var. İnsanları 20-25'er kişilik gruplar halinde alıp e, Türkiye'nin belli bölgelerine götürüp bir haftalık foto safari kamp düzenliyorlar. Burada e, hem kuşları tanıtıyorlar hem kuş fotoğrafçılığını geliş, e, geliştirmelerini sağlıyorlar. Hı -hı. Böyle e, turizm, e, ekoturizm yapanlar e, da var. Genel olarak bu konuda söyleyebileceklerim bunlar. Peki şunu merak ediyorum. Geçen hafta <gülüyor> Emine Oku'dan ve İnce ile de bir program yaptık. Ben çünkü Marmaris Akyaka'daki toplantıdan bayağı karlı ayrıldım. <gülüyor> program <gülüyor> konuları buldum. Bir tanesi de seninle şu anda yaptığımız sohbet. E, şunu merak ediyorum. Şimdi kuş gözlemciliği amatörler arasında da oldukça e, yaygın. E, anlattığın gibi e, şeyler, buluşmalar, toplantılar ve seyahatler olabiliyor. Bilimcilerle amatörler arasında bir iletişim var mı? Yani onların tespitlerinden yol, size gel, aktarılan bilgiler var mı? Yoksa sadece onlar dürbünle fotoğraf makinesiyle e, hobi olarak bu varlar. Şöyle e, dediklerinizin hepsi bir bütün haliyle var. E, şöyle e, dernek kuranlar var, e, kuş gözden kurduğu derneği kuranlar var. Burada amatör olarak e, gönüllü e, Merak üzerine dayalı, oralara gidip e, bu, bu işte ilgilenenler var ki zaman zaman biz de e, bu derneklerle etkinlikler e, düzenliyoruz. E, ben e, tavsiye ederim. Trakuş diye bir sisteminiz var, bir site var. E, bu e, akademik e, destekli, e, ilgili amatörlerin de sistemin içine dahil olup e, hem e, iş gücünden e, yararlanan hem de kendisinin yararlandığı e, böyle ortak çalışmalar var ama akademi biraz daha e, farklı yani daha detay çalışıyor ve çok farklı uzmanlık, e, alt uzmanlık alanları gerektiriyor. Dediğim gibi yani kuşların fizyolojisiyle çalışmak ayrı, e, biyokimyasını çalışmak ayrı, ekolojisini çalışmak ayrı, sistematiğini çalışmak ayrı, tıpkı hani insan ve sağlık ilişkisinin bahsettiğim gibi Dolayısıyla e, amatörlerle de e, irtibatlığımız var ve zaten zaman zaman bize e, ulaşıyorlar, e, çeşitli sorular soruyorlar. E, biz de onlara yol göstermeye çalışıyoruz. Hatta e, Tübitak'ın desteklediği 4004 programı var. Burada eğitimlere de katılıyoruz. E, kuş gözlemciliğini e, yaygınlaştırmak, kuşlar olana ilgiyi artırmak, e, bilinçlendirmek anlamında... E, Orta öğretim düzeyinde, ilk, oku, ilk öğretim düzeyinde eğitimlere de katılıyoruz. Ama zaten kendileri de dernekleşmişler, dernekleri de var. Bu dernekler aracılığıyla hem amatör hem profesyonel gözlemcilik de yapabiliyorlar. Peki e, Profesör Ali Uzun'a sormak isterim. Kendisi hem ekoloji ile ilgili bir bilim dalında. Yer oluyor. Aynı zamanda bir kuş gözlemcisi ya yani da kuş araştırmacısı diyeyim. Ali, en sevdiğin kuş hangisi? Valla şöyle <gülüyor> bu, e... bu, bu soruyu şöyle soruyorum. E, i̇şte e, arkadaşım Hüsnü'nün bir terası var salacakta. E, martılarımız var, kargalarımız var. Kumrular var, serçeler var, arada bir de saksağın geliyor. Evet. Ama ben en çok martı ve karga ilişkisini seviyorum. Yani kargalar çok akıllı ve zeki hayvanlar. Martılar ise kargalara göre çok daha agresif ve saldırgan. Yani martı. mesela bir yemek, yemek verirsem martı müthiş bir şekilde şey, e, agresif, kimseyi yaklaştırmıyor. Hatta başka martıları da yaklaştırmaya. Yani. Bir, biri Mike ismine bir tanesinin ismi Mike ve bir de dişisi var. Mayka Onlardan hatta torun sahibi bile olduk diyebilirim. Neyse <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama e, sorumu tekrarlayayım. Ben mesela kargaları çok e, seviyorum. Çok zeki ve akıllı e, kuşlar. Hani denizde yunussa havada karga herhalde. Bilmem ne dersin. Şimdi şöyle ben e, gönül bağım olmasa hasarıyla e, biraz önce çocukluğumda bahsettiğim e, Eritra Kutrubesula Kızıl Gerdan, Kızıl Mustafa da derler, Kızıl Göğüs derler. O çocukluğumdaki anıya binaen onu ayrı bir yere koyuyorum e, bir kenarda onun e, anısı da olduğu için e, onunla ilgili e, böyle bir anıya sahip olma hasarıyla e, Eritra Kutrubesula Kızıl Gerdan'ı e, ayrı bir yere koyuyorum ama hani böyle özellikle e, e, bunun dışında hani sevdiğim e, beğendiğim e, kuş mesela arı kuşu var çok renkli bir kuş çok güzel bir kuş e, görüntüsü e, doğanın mucizesini e, o renk form oh, havada sabit havada sabit durabilen kuş değil mi arı kuşu o e, Ali bu bu, bu bu pardon Ali şunu eğer bir şeylerle oynuyorsan bir huşırtı geliyor insan kontrolken zaman zaman önündeki şeylerle oynayabiliyor öyle evet. bir şey var mı? Yok hiçbir şeyle oynamıyorum arada ellerimle oynuyorum ha, tamam doğru ellerimle oynuyorum ee, tamam ellerimle şimdi bir yere sabitledim. <gülüyor> tamam peki hangi kuşu arı kuşu demiştin? arı kuşunu beğeniyorum. Çok güzel renkleri var. Ee, ama bu e, televizyonlarda gösterilen kolubriler e, hani kanat çırparak e, saniyede 60 kanat çırparak nektar kuşları e, bir şeyin başında sabit kalıp kanat çırparak. O değil. O Bu arı kuşu farklı bir kuş. E, oldukça renkli e, güzel bir kuş. E, bir de tabii şey var e, sesinin sesinin böyle çok anlamlı ikaz ettiğini düşünmemden dolayı Şahin'i e, beğeniyorum. Yani Şahin'e böyle o e, bazen doğada e, gezerken e, uzaktan e, çok böyle meydan okuyucu, ben buradayım diyeceği e, böyle bir ses tonuyla ötüşü var. E, o Öyle bir e, birkaç tane böyle bir kafamda kalan şey var ama genellikle tabii biz araziye çıktığımızda ee, kuşların e, yaşam biçimleri e, ondan sonra davranışları, göç zamanları e, hangi tür hangi sayıda olur bunlarla yoğunlaştığımız için e, sadece bu kadar e, hani siz sorunca e, aklıma geldi e, ama bu arada kargalar tabi gündemde e, kargalar gündemde evet kargaların e, öğrenme yetenekleri davranış geliştirme yetenekleri e, yüksek e, Yanlış hatırlamıyorsam 9 civar bir beyin indeksi var Sağ sol lobun Tüm loba oranıyla Hesaplanabilen öğrenme kapasitesiyle Alakalı e, Ondan daha yüksek olanlar var Ak balıkçılar var mesela Daha Onların yanlış hatırlamıyorsam 17-17 e, değeri Yani onlardan daha zeki olduğunu gösteriyor Ama tabii kargalar insanlarla Yaşamaya daha uyumlu Olduklarından ee, ve kargalarla hikayeler, e, ortak yanımız, e, ortak geçmişimiz daha fazla olduğu için kargalar e, daha da kolay bulunduğu için deneylerde de kullanılmak amacıyla. Böyle bir kargaların ön plana çıkma söz konusu ama kargalardan daha yüksek beyin e, indeksine sahip e, kuşlarımız var. Bunlardan bir tanesi de yanlış hatırlamıyorsam. Büyük hakkı Onun ki 17 karganın 9 olması lazım. Yani o daha zeki duruyor. Ki şöyle kuşlar çoğu zaman hakaret anlamlı kuş beyinli ifadesi kullanılsa da aslında canlı gruplar içerisinde öğrenme yeteneği en yüksek canlılardan bir tanesi. Ki beyinden 12 adet sinir, sinir çıkar yani bu ne demek oluyor? Bir modem düşünün bu modemden tek port çıkışı var bir tek bilgisayara bağlayabilirsiniz bir başka modem düşünün 12 tane portu var 12 farklı bilgisayara bağlayıp 12 farklı araştırma yapabilirsiniz dolayısıyla kuşlar bu anlamda da e, aslında e, oldukça gelişmiş canlılar yani evrimsel süreç bakımından da beyinlerinden 12 çift sinir çıkar ve bu sinir e, vücutta daha iyi bir kontrol daha bir kapasite yüksekliği orta çıkarır ama beyinlerinin çok büyük olmayışı yani kapasite modemin kapasitesi giriş Anlamında yüksek olsa da beynin küçük olması buna bağlı olarak da nöron sayısı düşüktü. Beynin kompleksliğini ve iş yapabilirliğini düşürüyor. O yüzden zaten bir insan gibi olamıyorlar. Peki, söylemiş, ifade etmiş olalım. Peki Ali şimdi geciktim aslında Facebook'ta seninle programda olduğumuza dair bir duyuru yaptım biraz önce. Ee, çok eskiden çizdiğim yakın bir zamanda da paylaştığım bir karikatürüm var. Ee, i̇ki tane kuş var, tele konmuşlar. Biri, biri şey diyor, hadi göç zamanı diyor. Öbürü de, yok artık göç etmeyeceğim. Yıllardır sonuç alamadık, başka bir fikrim var diyor. Şimdi <gülüyor> buradan şeye gelelim, bu göç meselesine. Ee, mesela şu benim e, dikkatimi çekiyor. Biliyorsun işte e, küresel e, iklim değişikliği, kuraklık vesaire bir takım gölleri kaybediyoruz. Dolayısıyla e, göçmen kuşların e, konaklama alanlarında kaybetmiş oluyoruz. Ne bileyim işte pelikanlar ya, pelikan diyorum hmm. öh, neyse bir, bir takım kuşlar diyelim e, gelmemeye başlıyorlar çünkü orada onların konakladığı sulak arazi yok olmuş oluyor. Fakat o sulak arazi tekrar geri geldiği zaman o kuşlar tekrar geri geliyorlar. Evet. Ne tür bir e, mekanizma var yani? E, ne hani insan gibi düşünsen e, bir yer e, eğer yaşam e, şeyini kalitesini kaybettiyse orayı defterden silersin. Evet. Nasıl tekrardan fark edip tekrar geri gelebiliyorlar? Ne tür bir? Evet. E, Anladım yani şöyle söyleyeyim yani tabii bu göç olayı çok kompleks bir olay pek çok soru işaretini hala içerisinde gerek yön bulmayla ilgili gerek gidiş gelmelerinin sebebi nedir diye ilgili ama tabi e, soru işaretleri olan istisnai e, ortaya koyduğunuz kuralın istisnası olarak e, doğada karşımıza çıkan durumlar var çünkü bu da gayet normal dinamik bir süreç bu. Yani bir e, sohbetin başında da söylediğim gibi biz doğada var olan e, işleyişin çözümlemeye bir kurala bağlamaya çalışıyoruz. Bizim için bir anlam ifade etsin ve ona karşı hem faydalanalım hem koruyalım hem önlem alalım e, bağında. Şimdi e, e, bu e, yaklaşık 11.000'e yakın kuş türü var. Bu sayı sürekli değişiyor hem sistematik problemlerden dolayı hem de moleküler genetik düzeydeki çalışmalardan dolayı bunlar çok teknik konular ama sonuçta binin üzerinde bir kuş türü var dünyada ve 10 milyarlarca bireyle temsil ediyorlar bunlar ve bunların büyük bir çoğunluğu kuzey güney arasında yani ekvator çizgisini bir hat kabul edersek kuzey yarımküre ve güney yarımküre arasında iklim koşullarına bağlı olarak hareket ediyorlar ama hepsi değil tabi ee, bir kısmı. Şimdi bu e, kuşların e, mesela leyleklerde e, diyelim e, ebeveynlerle e, yavruların bir kere uçması lazım. Göç rotasını öğrenmek için. Evet. Ee, ama bir başka türde mesela içgüdüsel olarak mesela Lanius kolini var kızıl sırtlı örümcek kuşu hatta ebeveynleri onları yumurtadan çıkar belli bir büyüklüğe gelir ondan sonra onlar yazın e, ağustosunda e, güneye inmeye başlar yavrular daha sonra annelerinden babalarından bağımsız olarak e, güneye göç ederler dolayısıyla onlar içgüdüsel olarak bu göç rotasını biliyorlar nereye gideceklerini Dolayısıyla böyle bir kompleks e, yapı e, var ortada. E, türe özgü, genel tabii genel geçer doğrular var kuş göçte bile değil ama türe, türe özgü en azından e, takıma özgü e, ölçekte bu meseleye bakmak lazım. Şimdi e, bir kere kuşlar kuzey göç edenler, kuzey güney istikametinde göç edenler. E, mesela şöyle söyleyelim kazları örnek verelim. Kazlar havalar soğudukça güneye doğru inerler. Yani kuzeyde Avrupa'nın kuzeyinde Rusya'nın orta kesimlerinde bulunan kazlar havalar çok soğudukça çok rahatsız ettikçe o soğuğa bağlı olarak güneye doğru inmeye başlarlar ve Türkiye'ye gelirler. Dolayısıyla bu göç esnasında iklime bağlı olarak soğukla bağlı olarak bu gelen kazlara aynı sayıda ee, aynı tür sayısında ve aynı bireç sayısında göremeyebiliyoruz. Bu birinci durum. Ee, i̇kinci durum e, şöyle e, kuşların bir göç rotası var. Biz de mesela Sakarya'dan e, Antalya'ya e, gezmeye gidiyoruz. E, gezmeye, tatile giderken e, çok beğendiğimiz bir dinlenme tesisinin tadilatlı olduğunu görüyoruz. E, oraya yakın bir başka, daha uygun bir yere de mola veriyoruz. Yani burada göç esnasında e, yaşam alanları ortadan kaldırılmış, dinlenme, üretim alanları e, tahrip edilmiş yerler e, varsa kuşlar o bölgedeki başka uygun yerlere e, veya devamında hmm. e, olan yerlere e, konaklamaya devam ediyorlar. Tabii o bölge, o hat e, kuşlar için sabit olması nedeniyle yollarını kaybetmedik sürece bir sonraki yıl. Orası tekrar suyla e, Doğduğunda tekrar orada e, Mola verip e, Veya üreme davranışı e, Gösterebiliyorlar yani e, doğa, e, Yeryüzündeki Onların konaklama Dinlenme üreme alanlarındaki değişikliklere Karşı uçma yetenekleri sayesinde Alternatif yerler Oluşturarak çözüm üretebiliyorlar Bu nedenle e, Kuş göçleri üzerindeki Kuş e, bir tek istasyonun değil de bir bütün olarak hattın üzerindeki istasyonlar açısından bakmak olayı anlamak adında daha doğru. Ama bu göç kalıtsal öğretilmiş, içgüdüsel bir davranış olmakla birlikte bazı türler sonradan göç etmeye başlayabiliyor. Bazıları göçünü azaltıyor veya aynı türün bazı... Toplulukları göç ediyor. Bazı toplulukları da göç etmiyor. Çünkü göç e, yoğun, yorucu, tehlikeli, riskli bir şey. E, dolayısıyla e, aynı türün e, ki leyleklerin mesela leylekler göç deyince aklımız hep leylekler gelir. Leylekler bile havalar e, iyi gittiğinde, e, kış çok zorlamadığında e, güney göçlerinde, güneye doğru göçlerinde Bazıları Türkiye'de kalıp özellikle Kızılmak Deltası burada bir istasyon. Bazıları orada kışı geçirebiliyorlar. Çok soğuk rahatsız etmedikçe onları. Dolayısıyla böyle bir genelleme yapabiliriz bu konuda. Peki Ali mesela İstanbul'un bana çok enteresan gelen bir kuş hikayesi var. Mutlaka biliyorsundur. E, hatta ben bebekliyim, bebek postası diye bir gazete çıkartıyordum. İlk sayısında konu başlığı yapmıştım. İstanbul'da papağanlar bildirdi. Evet. hikayesi de şöyle, işte İzmir'de yabani hayvan kaçakçılarını yakalıyor polis. İşte tür açılıyor, içinde maymunlar var, ölmüşler. İki tür papağan var bir tanesi uyum sağlayamıyor ölüyorlar ama Pakistan kökenli papağanlar şu anda İstanbul'a yerleşmiş durumdular ve artık biz İstanbul'un kuşlarından söz ederken papağanlardan da söz etmek durumundayız. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok da güzeller ve ben artık seslerinden bile tanıyabiliyorum onları. Aa bak papağan hı hı. geçiyor diye. Ve meyve ağaçlarının daha fazla olduğu boğaz kıyılarında yerleşmiş durumdalar. İşte çınar kovuklarında yuva yapıyorlar filan. O nasıl bir şey? Yani bu tamamen bir kuşun doğal sesleneği ya da doğal davranışı dışında bir yerden bir yere... Taşınmışlar ve oraya yerleştiler artık. Nasıl değerlendiriyorsun bu papağanları? Şöyle söylediğiniz, Melson söylediğin hikayeye benzer bir hikayeyi de gemi battığında, Boğaz'dan geçen bir gemi battığında buradan kaçan papağanların. İstanbul'a yerleştiğini. Ankara'da da var böyle bir papağan. Şimdi tabii bunlar yerli türler değil. Türkiye'de iklim olarak subtropikal bölgede yani bu türlerin yaşamasına uygun sıcaklık değerlerine yaklaşık bir alan. Bir de bunların ekolojik toleransları yüksek. Yani yaşayabileceği sıcaklık aralıkları geniş. Besin skalaları geniş yani e, besin seçmiyorlar veya e, besin beslenme konusunda e, besin çeşitleri fazla e, Dolayısıyla e, bu iki şart e, ve diğer Hani e, tehdit al praörü de av, Avcısı da e, çok yoğun olmadığı zaman e, hikayesin hikayenin başlangıcı ne olursa olsun yani ister gemi battı batarken e, kafeslerden kaçan olsun ister tır devrildiğinde e, kaçanlardan olsun e, ortak nokta insanın sebep olduğu herhangi bir nedenden ötürü ki çoğunluğunu ben e, bu pet shoplardan alınan bakmak için e, evde beslemek için alınan e, örneklerin kaçması veya e, salı verilmesiyle daha çok yaygınlaştığını düşünüyorum. Ee, ama başlangıcında insan faktörü var. İnsana bağlı bir durum söz konusu. Ee, onun üstündeki hikaye ne olursa olsun e, insan nedeniyle bu türler e, özellikle İskender Papağan'ı, Yeşil Papağan e, İstanbul'un park bahçelerinde başlamak üzere giderek sayı e, ve yayılış alanı bakımından e, genişlemekte. E, Esas itibariyle artık e, Türkiye'nin kuşlarından biri e, e, uyum yetenekleri yüksek e, yavru yani rekabet yetenekleri yüksek e, e, Dolayısıyla yavru sayısı iyi besin çeşitliliği açısından e, oldukça rahatlar e, yaşamlarını sınırlandıran faktörlere karşı Dayanıklıkları da, toleransları da geniş olduğu için İstanbul'da yer edindiler, yurt edindiler ve çoğalmaya ve artmaya da devam ediyorlar. Yani bu dönemde bu saatten sonra pek çok fikir var, toplanması, yok edilmesi gibi ama bence artık doğanın kendi dengesi, kendi düzeni içerisinde yine izleme, takip edilme ile Papanları kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu olaya böyle bakıyorum ben. İnsan hatta insana bağlı insanın neden olduğu bir sebepten ötürü ki daha da sayıları arttıkça çevre illere diğer illere de yayılacaktır. Artık Bizim türlerimizden bir tanesi diyebiliriz. Bu Yeşil Papağan'a ve Papağan'a. <gülüyor> evet. Pa Pakistanlı oldukları söyleniyor. Ee, o bölgenin. <gülüyor> o bölgenin. Evet, bu, bu arada tabii <gülüyor> karikatürlere konu olmuş kuşlardan bir tanesi Papağan. <gülüyor> Pardon. Ee, papağan konuşabiliyor aynı zamanda bazı türleri. Ee, bildiğim kadarıyla karga da, konuşan karga da var. Ona bir kuş uzmanı olarak papağanın konuşmasını nasıl değerlendiriyorsun? Bu eğitimle alakalı bir şey. Yani öğretilmeyle alakalı bir şey. Doğadan topladığınız, yakaladığınız herhangi bir papağanı hangi istihbarat yöntemlerini, hangi cezbedici yöntemleri kısa sürede uygularsanız konuşmaz, konuşamaz. Bu eğitimle mümkün, öğretimle. Bunun metotları var. Özellikle üzerlerini kapatılarak, karanlıkta bırakılarak. E, kelimeleri tekrar edilerek e, yapılan en yaygın olanı bu öğretimle alakalı. Yani bunu bilmiyordum. Karan, karanlıkta bırakmakla konuşmanın ne ilgisi var? E, herhangi bir e, e, görsel e, iletişime kapalı oluyor bu şekilde üzeri kapatıldığı zaman. Sadece ses. Ses. Evet ses. ve sesi değerlendirme. Ve ona göre tepki verme ve sonra bir süre sonra aslında taklide dönüşüyor bu. Ee, Valla sevgili Ali Uzun, ben sanayide çok sık gidip geliyorum tekne işleri yüzünden sanayiye. Bir sanayide bir ustanın bir papağanı vardı, küfür ediyordu. Eder, <gülüyor> öğretilirse eder. Genel geçene küfür ediyordu. Çok komik de çok sevinli bir hayvandı. Peki, hazır e, açık denizde kuşları konuşuyoruz ama albatrosları da atlamayalım Bence onlar da çok kendi e, şeylerine e, türlerin yani diğer kuş türlerine göre çok farklı davranış biçiilme olan e, kuşlar ve bütün açık deniz e, yelkencileri işte yarışlarda orada burada albatroslarla karşılaşıyorlar Hatta yani çok uzun süre havada kalabilme özellikleri olduğunu biliyorum. Almatros'ları nasıl görüyorsun? Yani şöyle e, bunlar açık deniz kuşu e, tabii e, sürekli kanat uçarak kanat çırparak uçan kuşlar değil. E, tabii bir de bunların e, tuzlu ortama e, dayanıklı bir fizyolojiye sahipler. E, dalgaların e, oluşturduğu search'lerin suyun kendi fiziksel gücünden yararlanarak suyun üzerinde hareket ettiği gibi, bunlarda o dalga kapanırken e, orada oluşan hava akım gücünü kullanarak kanat çırpmadan uçabilen kuşlar. Dolayısıyla bundan faydalanarak çok uzun süre e, su yüzeyinde, deniz yüzeyinde e, kalabiliyorlar, uçabiliyorlar. Bu avantajları var. E, bir de tabii e, o ortamdaki tuzluluğu e, tolere edecek bir e, tuz bezlerine özellikle gagak kesiminde sahipler. E, dolayısıyla bu iki avantaj bu kuşların e, yaşadığı ortama adaptasyonu ile alakalı. Ve bu iki özellikleri sayesinde e, albatros, albatroslar e, açık denizlerde e, yaşamlarını sürülebiliyor ama biz onları hep açık denizlerde görüyoruz. Ama onlar oranın ev sahipleri nerede konaklayacaklarını, nerede denize ineceklerini, dinleneceklerini bildikleri için ve biz onları sadece hareket halinde gördüğümüz için bütün senaryo hikayeyi onun üzerinden okuyoruz ama onlar da dinleniyorlar ama iki tane şey var bir tuz bezlerinin yani tuzlu ortamda yoğun yaşadıkları için o fazla tuzu atacak yapıya sahipler. Bir de tabi e, kanat çırpmadan dalgaların e, içinde oluşan o hava akımlarından faydalanarak uçma yetenekleri var. Süzülerek uçma e, açık alanda da termallerden yararlanan kartal gibi yırtı, gündüz yırtıcıların bu sayede açık denizlerde ııı e, Hayatlarını e, bizim gördüğümüz kadarıyla görünmeyen kısmında da normal olarak sürdürebilen kuşlar tabi e, açık deniz ve olduğu için daha zor şartlarda yaşadığı için özel bir kuş olarak görebiliriz özellikle denizciler açısından. Evet. Ya bir de ben burada işte özellikle pandemi döneminde martıları gözleme şansım oldu. E, bu martıların arasında karakter farklılığı da var. Mesela bazı martılar ki bizim Mike ve Mike'a teras martısı gibi, kedi gibi. Yani sadece yürüyorlar derse. Uçtuklarını çok az görüyorum. Terasta yaşıyorlar. İşte biz ne versek onu yiyorlar vesaire. Ama fırtınada Lodosya'da, yani güneyli ya da kuzeyli fırtınalarda şeyi görüyorum. Bazı martılar denize yakın uçuyorlar. Söylediğin gibi kanat çırpmadan. Bazı martılar biraz daha yukarıda. Ama 8-10 tanesi iyice bir aşağı yukarı bir, bir kilometre filan e, irtifada sanki uçmaca oynuyorlar gibi. Yani onların sayısı çok az. Yani bir kısım Mart'ı e, şey e, karada karayla e, şeyi varken öbürleri daha çok gökyüzünde e, eğleniyorlar. Benim çok ilgimi şekilde türler arasında böyle kendi içinde karakter farklılıkları olabiliyor mu? E, tabii oluyor e, ama bunların hepsi e, bir takımda ve bir e, familyadaki e, e, mantılar. Yani bir grup o sistematik dediğimiz şey işte bu yüzden belli özellikle e, olanların bir araya geldiği, e, bir arada ortak özelliklerine göre e, değerlendirildiği e, e, türler. Şimdi biraz önce bir cümle söyledin, ee, şöyle dedin, e, uçmuyorlar bizim Mike ve Mike, e, Mike dediğim Mike. Mike. Mike. Mike, Mike <gülüyor> şimdi ekmek ölden suc ölden yaşıyorlar, niyudsonlar? <gülüyor> evet. Yani şimdi tavukların da uçmayı, e, şimdi tavuk beslediğimiz bir tür yaklaşık 2000 yıl önce, e, pardon 3000 yıl önce Hindistan'da evcilleştirilmiş bir tür tavuk. E şimdi ekmek elden su gövden. Niye uçsun? Niye göç etsin? <gülüyor> niye yiyorsun kendini? Yani işin özü bu. E, Marklılarda bu, bu ölçekte tabii biraz da arsız bir kuş. Yani arsızlığını böyle kötü anlamda kullanmıyorum. Yani, Sırdaşık bir kuş. E, evet. insanlarla e, yakın yaşamaya alışmış bir tür. Çökten tutun kara, su, suyla bağlantılı yerler. Her yerde mağara görebilirsiniz. Dolayısıyla e, buralarda çok kolay besin bulabiliyorlar, çöplüklerde dahil olmak üzere. E o zaman ekmek yerden, su göllerden niye uçayım, niye kendim yorayım? Yani temeldeki mekanizma bu. Belki Ali e, çok hoş bir sohbet oldu ama zamanımız bitti. E, çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür e, ederim. Peki açıklmanızı bu hafta Sakarya Üniversitesi'den Profesör Ali Uzun'la yaptık ee, kuşlar üzerine bir sohbetti. Ali tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir hafta önce tanış, bir hafta değil bayağı oldu 15 gün önce tanışmıştık. Evet. Böyle biz tabi her ne kadar akademi ve bilim içerisinde olsak da. Ee, entelektüel e, insancıl e, konuştuğunuzda e, hayata daha olumlu bakan daha güzel bakan kuş gözlemciliği yapamasak bile o anda konuşmayla sohbetle o stresi, stresi üzerimizden alan e, değerli bir sunumla tanışmak da bizi çok mutlu etti çok keyif verdi ben de çok teşekkür ederim ben de çok teşekkür ederim evet, açık deniz bu hafta da böyleydi haftaya görüşmek üzere hoşçakalın